Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Hayırlı geceler kardeşlerim. Şimdi kardeş e, kardeşim e, aklın belli bir rolü var. Her insan fıtrat üzere doğuyor. Nitekim e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde bunu beyan etmiştir. Her insan fıtrat üzerine doğar diye. Biz bu fıtratı Araf suresinin 172-173. ayetlerinde e, öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın sırtından zürriyetlerini çıkardıktan sonra onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştu. Hatırladınız değil mi ayeti? O ayette e, devamında Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Bunu şunun için yaptık. Yarın kıyamet gününde biz bundan habersizdik Bizden önce atalarımız, babalarımız yoldan çıkmış, yoldan sapmış. Onların yüzünden bizi de mi helak edeceksin ey Rabbimiz demeyesiniz diye diyor. Dolayısıyla ezelde Allah Azze ve Celle'ye rububiyetini kabul etmek, onun Rabliğini tanımak hususunda verdiğimiz söz bizim her insanın dünyada Allah Azze ve Celle'nin Rabliğini akıl ile bulabilecek kabiliyette doğmamıza sebep oluyor. Yani e, Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti onun yaratıcı olması, rızık verici olması, öldüren, dirilten olması ve kainat üzerinde hakim olması, yöneten olması hususlarıdır. Bunu her insan e, %100 her insan akıllarıyla bulabilir. Bu yüzden bütün peygamberler insanları Rabbe ilerliyorlar iman etmeye değil de Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlemeye çağırmışlar. Allah Azze ve Celle'ye ibadet noktasında onu birlemek yani e, uluhiyeti uluhiyetinde onu e, tevhid etmek, birlemek bütün peygamberlerin daveti olmuş. Şimdi tasavvuf konusuna da geleceğiz inşallah. Bu e, her insanın mükellef olduğu yani birinci etapta, fıtratta mükellef olduğu şey aklıyla e, Allah Azze ve Celle'nin varlığını bulması. Nitekim Allah Azze ve Celle iman etmeyen kimselere e, ve müşriklere hitap ederken işte akletmez misiniz? Yerlerin, göklerin yaratılışına bakmaz mısınız? Devenin yaratılışına bakmaz mısınız gibi hitaplar yöneldir. Vahiy ile Muhatap olan insan ise vahiyle muhatap olan insan ise e, Allah Azze ve Celle'yi ibadette e, birlemektir. Konuyla alakalı aslında geleceğim oraya. Yani e, peygamberin tebliği ulaştıktan sonra artık teslimiyet gelir. Yani Allah Azze ve Celle'nin katında e, ne gelmişse buna teslim olmak gerekir. Nitekim şeytan aleyhillanenin daha öncesinde meleklerle birlikte ibadete, ibadet eden bir kul iken Allah Azze ve Celle'nin ona Adem'e secde etmesini emretmesinden sonra Ya Rabbi onu topraktan yarattın, beni ise ateşten yarattın diyerek Aklını ortaya koyarak Allah Azze ve Celle'ye karşı itirazını beyan etmesi Onu e, kafirlerden yaptı Halbuki şeytan Allah Azze ve Celle'ye iman eden birisi Ona ibadet eden birisi Ahiret gününe peygamberlere iman eden birisiyken bir noktada aklıyla Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalefet etmesi onu kafirlerden yaptı. Şimdi bizim vahiy karşısındaki tutumumuz Allah Azze ve Celle katından gelene teslim olmaktan ibaret. Bu konu anlaşıldı değil mi? Yani Allah Azze ve Celle katından peygamberin getirdiklerine teslim olmak gerekiyor. Miraç konusu mütevatir hadde varan he, anladım vambulut orasını anladım şimdi e, mesele şurada Allah azze ve celle kendisinin dostlarını Yunus suresinde açıklamış Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar mahzunda olmazlar ve aynı ayetin devamında Onlar ki iman ederler Ve takva sahibirler Bu ayet bize Veli denilen kimsenin Tarifini sunuyor Yani Allah'a sahih bir iman ile iman eden ve Takva üzeri olan Yani Allah Azze ve Celle'nin emirlerini Yerine getiren Onun yasaklarından sakınan Bunları yerine getiren Herkes yani Sahih bir iman ile iman edip Allah'tan korkan onun emirlerini yerine getiren ve yasaklarından sakınan herkes bu ayete göre velidir. Ama velilerin dereceleri vardır. Bunu da ancak Allah Azze ve Celle bilir bu dereceleri. Bizler zahiri gözlerimizle bilemeyiz. Çünkü her insanın kalbinde olanı ancak Allah Azze ve Celle bilir. Böyle olduğuna göre şimdi Celalettin Rumi konusuna gelelim. Bu zatın mesnevisinin mukaddimesinde az önce yazmıştım oraya. E, bu öyle bir kitaptır ki önünden, ardından, sağından, solundan batıl yanaşamaz. Hak katından indirilmedir der. Mukaddimesinde bunu söyler. E, halbuki Allah Azze ve Celle bu vasfı kendi kitabına veriyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabı keriminde ayetlerini görmüşsünüzdür. Kendileriyle kitap yazıp bunu Allah Azze ve Celle'ye İsnat edenlerden daha zalim kim vardır diye. Ondan sonra devam ettiğimiz zaman mesela birinci ciltten, ikinci ciltten, üç, dört, beş, altı hangi ciltten isterseniz her cildinde e, edebe aykırı e, hatta İslam'ın temel prensiplerine tevhide aykırı pek çok hususu görürüz. Hele onun asrından, birinci ağızlardan rivayette bulunan Ulu Arif Çelebi'nin e, e, Menakıb-ül Arif'in kitabı, Ahmet Eflaki dedenin Menakıb-ül Arif'in kitabı e, daha bir ağza alınmaz kıssalarla doludur. E, biz şimdi bunlara biz bunları aklımızla anlayamayız dersek aynı. E, işte biz Allah Azze ve Celle'nin e, emirlerine illaki aklımızla anlamamız gerekmiyor dediğimiz gibi bunu da böyle anlamamız gerekir dersek. Hristiyanların, Yahudilerin düştüğü hatalara düşmüş oluruz. Peygamber aleyhissalatü ve sellem buyuruyor ki, bana yalnız Allah'ın kulu ve Resulü değiniz. Hristiyanların e, Meryem oğlu Mesih'i göklere uçurduğu gibi uçurmayınız buyuruyor. Yani Muhammed aleyhissalatü Vesselam Allah'ın Resulüdür. Onun adına beyanda bulunur. E, Allah azze ve celle onu mucizelerle desteklemiştir. Fakat o kuldur. Şimdi bizler İslam'a girişte İlk önce La İlahe illallah kelimesinin telaffuz edilmesine şart koşarız. Yani İslam'ın ilk şartıdır bu. La İlahe illallah kelime-i şerifi de kelime-i tevhid diye bildiğimiz bu kelime-i tevhid. Allah'tan başka ilah yoktur. Anlamı ilah kelimesi kendisinden korkulan, kendisine saygı duyulan, sevilen, kendisine ibadet edilen demektir. İlah kelimesi bu. Yani bunların e, bu vasıfda olan ne varsa hepsini ilk önce bir reddederiz. Ondan sonra ancak Allah vardır bu vasıflara ait deriz. Dolayısıyla insanın herhangi bir kimseyi sevmesi e, başıboş bırakılmış bir şey değildir İslam'da. Önüne gelen herkesi sevemez. Mesela yaratılmışı severiz yaratandan ötürü diyemez. Çünkü Allah Azze ve Celle kafirleri de yaratandır. Domuzu da yaratandır. E, sevilmesini istemediğimiz şeyleri de yaratandır. Ve Mücadele suresinin 22. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri kendi öz yakınları bile olsa anneleri, babaları, kardeşleri, akrabaları dahi olsa Allah ve Resulüne muhalefet edenlere karşı sevgi besler bulamazsın buyurur. Yani imanın gereklerinden birisi Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık etmek, nefret etmektir. Yani Allah'ın dostlarını sevmek Allah'ın yolunda olanları sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek ve O'nun sevmediklerini de sevmemek. Bu imanın en sağlam kulpudur bir hadis-i şerifte belirtildiğine göre. Ee, Bakara suresinin 165. ayetinde Allah Azze ve Celle müşriklerin durumunu şöyle anlatır. Onlar Allah'tan başka dostlar edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler. İfadeye dikkat edin. Onları Allah'ı sever gibi severler. Müminlerin ise Allah'a olan sevgileri her şeyden daha fazladır. Bu ayette de görüldüğü gibi, Sevgimiz, Allah Azze ve Celle'yi sever gibi herhangi bir mahluku sevmemeye münhasır olmalıdır. Eğer biz Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına muhalefet eden bir kimseyi, bütün bunlara rağmen seviyorsa, hatta Allah'ın dostudur e, biz onları anlayamayız, biz onları bilemeyiz evet şurada e, yanlış bir söz etmiştir, e, itikada ters bir söz etmiştir ama o Allah'ın dostudur, biz onu anlayamayız diyerek Allah'ı sever gibi onu kabul eder o şekilde kabul edersek e, sevgi sıfatında Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmuş oluruz bizim Allah'a olan sevgimiz her şeyden fazladır, yani Allah Azze ve Celle ve onun Resulü herhangi bir konuda e, bir yasak beyan etmiş, e, bir emir beyan etmiş. Fakat buna rağmen bir kimse e, hem de böyle kerametleri görülen, insanlar 165 dedim, e, insanlar tarafından e, kabule mazhar kabul edilen bir kimse Allah Azze ve Celle'nin yasaklarına açıkça muhalefet etmesine rağmen biz onu seversek e, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş oluruz. Bunlardan sakınmamız gerekir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti hakkında en çok uyarıda bulunduğu şey e, şirktir. Şirk, ümmetim içerisinde karanlık, zifiri karanlık bir gecede kara bir taşın, kayanın üzerindeki siyah karıncanın adımlarından daha gizlidir buyuruyor. İman etmek kolaydır. Allah Azze ve Celle'ye iman etmek kolaydır. Lakin bu imanı muhafaza etmek zordur. Ve insanın e, hayatı boyunca yaşadığı imtihan 165 Bakara 165 Hayatı boyunca yaşadığı imtihan e, O kimseyi Ya şirke düşürür Veyahut halis tevhide kavuşturur İnsanın Söz, fiil Tabii Siz yazın inşallah Söz, fiil Ve düşünce olarak kendisinden sadır olan her şey ibadettir. Az önce dedik ki, La ilahe illallah, e, ibadete layık olan hak mabut yalnızca Allah'tır. Şimdi bu La ilahe illallah sözü toplumumuz tarafında Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde değil de, Allah'tan başka Allah yoktur manasında anlaşıldığı için, Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatında şirk koşulsa, bu e, insanı işte büyük tehlikeye sokan, Allah'ın asla affetmeyeceğini e, tehdit ederek beyan ettiği e, şirk olarak görmüyor. İlla ki işte ben e, ona Allah demiyorum diyor. Benim ümmetimden gelecek bazı anlılır beni İsrailulların peygamberleri gibidirler. Ne anlamacı diyor. E, Van Budot kardeşim e, bu bahsettiğiniz hadis e, sahih bir isnada sahip değil sahih bir isnada de sahip değil. Eee tasavvuf kitaplarında çokça e, nakledilir ama eee sahih bir isnada sahip değil. Bu yüzden anlamı üzerinde e, hiç yorum yapmanıza gerek yok. Nasıl karar verdiğine sahih olmadığına. Şimdi e, öncelikle ben hadis ilimleri uzmanıyım. E, bunu belirteyim. E, herhangi bir hadisin sahih olmasına karar verirken tasavvufçuların yaptığı gibi işte bu keşfimize göre sahihtir veya keşfimize göre sahih değildir gibi bir kriter değil de hadis alimlerinin koyduğu usullere göre bir hadisi rivayet eden ravilerin güvenilirlik derecelerine bakarız mesela bu konuda pek çok eserler kaleme almıştır. Mesela bir İmam Buhar'ın Tarihül Kebir, Tarihül Sagir aleykümselam ve Rahmetullah ee, Yahya Bin May'in e, Sualatları ondan sonra e, Zehebi'nin Mizan-ül mizan İtidali e, Hafız İbni Hacer'in lisan Mizan gibi kitaplarında ravilerin durumları hakkında bilgiler verilmiştir. Biz bu ravilerin yaşadığı dönemleri e, araştırırız. Birbirlerini görmüşler midir? Birbirlerinden ilim almışlar mıdır? Ondan sonra bu raviler güvenilirlikleri ne derecededir? Yani hafıza bakımından, dindarlık bakımından herhangi bir zaafları var mıdır? Bunlara bakarız. Hasılı kelam, hadislerin sıhhatini anlamak için de böyle kaydeler vardır. Hadislerin ilk uydurulmaya başladığı Hicri 3. asırdan sonraki dönemlerde mesela bir Abdullah bin Mübarek Allah ona rahmet eylesin. İsnad dindendir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. E, buyurarak e, Allah Resulü'nden gelen sözlerin herhangi bir şekilde kimden olursa olsun kabul edilmemesi gerektiğini bilakis e, kimden alındığına dikkat etmemiz gerektiğine vurgu yapmıştır. Yine Aynı söz Ali radıyallahu anh'ten, İbn Sîr'in de, daha başka e, muhaddis alimler tarafından da beyan edilmiştir. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam e, hadis rivayet etmeye ümmetini, asabını teşvik etmiştir. E, benden bir cümle dahi olsa e, rivayet ediniz. E, benden rivayette bulunan kimsenin Allah yüzünün nurlandırsın buyurmuştur. İslam'da rabıta var mıdır? Şimdi rabıta konusu e, yani bugünkü bildiğimiz manada tasavvufta uygulanan şekliyle Hicri 8. asırda çıkmıştır. İlk olarak e, Halid-i Bağdadi Halid-i Bağdadi e, Risalesinde Risale-i de e, bu konuyu izah etmiştir. Ondan sonra Abdülhakim Arvasi, rabıta i Şerife adında müstakil bir risale kaleme alarak e, delillendirmeye çalışmıştır şimdi peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında Kuran haricinde birçok şey bozuldu denilebilir bakın e, hadisler Kuran'ın haricinde değildir bunu ilk önce bir e, teslim edelim e, Allah azze ve celle sana zikri indirdik buyuruyor Şimdi e, siz bana güvenmiyorsanız e, yazdığınız hadis hakkında istediğiniz muhaddisin kitabına bakabilirsiniz. Mesela İmam Suyti'nin Le'ali'l-Masuna kitabında, e, İbn-i Cevzi'nin Mevzuat kitabında, Aliül karinin Esra'l-Merfu'a kitabında, Acluni'nin Keşful Hafa kitabında o hadisin aslı olmadığı bütün muhaddisler tarafından beyan edilmiştir. E, dolayısıyla biz hadislerin hepsini komple Hangi olursa olsun kabul edelim şeklinde de değil, hadisleri komple reddedelim şeklinde de değil. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın, hemen e, kabul etmeyin der. Ramuzul e, Ehadis kitabı Aliül Muttaki el-Hindi'nin Kenzül Ummal kitabından derlenmiş bir e, hadis mecmuasıdır. Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi ee, Ramizul Ehadise Levamül Ukul adında beş ciltlik bir de şerh yazmıştır. Orada e, kendisi yani müellifinin kendisi pek çok hadisin sahih olmadığını bizzat beyan etmiştir. Maalesef e, Levamül Ukul kitabı Arapça'da kalmıştır. Türkçe'ye tercüme edilmemiş. Sadece Ramizul Ehadis tercüme edilmiştir. Ramizul Ehadis'te de dahi e, bazı hadislerin uydurma olduğu e, müellifin kalemiyle küçük notlar halinde yazılmıştır. İçerisinde, i̇çerisinde sayı hadisler de var. Bir sürü sayı hadisler de var Ramız Uliye hadiste. Bunu inkar edemez herhalde kimse. Ama uydurma hadislerin bulunduğu da inkar edilemez. Tabi levamül ukul müellifin kendi şerhidir. Yani Ahmed Züeddin Gümüşhanevi'nin kendi şerhidir. Kendisi beyan eder bir kısım hadislerin sahih olmadığını. Aleykümselam ve rahmetullah. Ayet-i Kerime'de var ya rabıta hakkında. Ve rabitu ve karibu ayetini mi kastediyorsunuz Cihat 20 kardeşim? Şimdi rabıta e, bugünkü tasavvufta uygulandığı şekliyle e, uygulandığı şekliyle ben el yazması değil, e, dersaadet tarafından basılan 5 çirklik e, Arapça neşrinden bahsediyorum. Ramzul Ehadis'in yayınlanan Arapça nüshasında da o panuk yayınlarından ilk yayınlanan Arapça e, metinli neşir var. Orada da bir takım notlar düşmüştür. Bazı hadislerin sahih olmanına dair. Bakın, e, Cihat kardeşim oradaki e, ribat kelimesi, yani asılı ribattır, rabata kelimesidir. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, rabıta şudur diyerek açıklamıştır. sahih bu Buhar'da hadis var. Ebu Hureyye radıyallahu anh de. Mescitlere devam etmek. Orada zikirle meşgul olmak. Hadi. Buyurun. Söyledi kelime. Abdülhakim Arvası rabtay i Şerife kitabında neden soruma ee, rabıta Şerife kitabında vesileye sarıldınız mealindeki Maide suresinin 35. ayetini delil getirmiştir. Rabuta yapın. Bakın mesela buradaki rabuta e, sınırlarda nöbet beklemek anlamındadır. Söneye kardeş. Düşmanı gözetlemek, sınırlardan nöbet beklemek demektir. İki anlamda diyor. Yani. E, sahabelerin bilmediği bir usulü ondan asırlarca sonra yani 8 asır sonra birileri çıkarıyor. Aa, bu Kur'an'da bahsedilen rabıta budur diyor. Bunu siz kabul edebiliyor musunuz? Din tamamlanmıştır. En son inen ayet Maide suresinin 3. ayetidir. E, bu ayette dinin tamamlandığı belirtiliyor. O gün dinden olmayan bir şey bugün dinden olamaz. Yani sahabeler e, böyle e, rabıta gibi bir usulde hiç istifade edememişler. 8 asır sonra Müslümanlar istifade edebilmişler. Yani bu böyle bir şey düşünebilir mi? Vangulut kardeşim şimdi e, kütüphanelerin veya yayın evlerinin e, farklı olması hiç önemli değil burada. Bütün muaddisler e, sizin söylemiş olduğunuz hadisin sahih olmadığını belirtmişlerdir. Yani keşke e, ölüm rabıtasıyla kalsa. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam lezzetleri kaçıran ölümü sık sık anınız der. Fakat e, tasavvufta yapılan şey sadece ölüm rabıtası değil Sümeyye. Sen daha iyi biliyorsun onu. Yani mürşidini karşında e, tasavvur edeceksin. Onun alnından senin alnına e, floresan gibi ışık hüzmesi geldiğini düşüneceksin. E, zamanla biraz daha ileri adımlarda artık şeyhini her an seni gördüğünü düşüneceksin. Böylelikle bir takım günahlardan sakınacaksın şekilde. Halbuki Allah Azze ve Celle bizleri her an görüyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin gördüğünü düşünerek sakınsak e, bu tevhide daha uygun değil mi? İbadet konusuna tekrar dönelim. Kişinin niyeti söz konusu değil mi? Niyet tabii ki söz konusu. Şöyle. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, niyet hadisinde ne buyuruyor? İnnemel amalu bin niyat. Sen Arapça da okudun. E, Kastelilerini anlarsın. Buradaki innema hasıredatıdır. İnnemel amalu bin niyat. Ameller ancak niyetlerledir. Yani bir kimsenin niyet etmeden yaptığı bir şeyde e, ecir Alamaz. Evliya tabii ki var. Yani e, Allah'a sahih bir iman ile iman eden, salih ameller işleyen herkes Allah'ın velisidir. İnsanlar arasında velayet farkları vardır, dereceleri vardır. Bu dereceleri Allah'tan başka kimse bilemez. Yani e, veli denilen kimsenin sadece işte falan tarikattan çıkması lazım, filan şeyh olması lazım veya cemaat lideri olması lazım gibi bir şartlar e, kitap ve sünnette var'de olan bir şey değil. Yani evliya elbette vardır. Yani e, iman eden, takva üzere olan her kul Allah'ın velisidir. Allah'ın dostudur. Ancak tabi bu e, hakki manada mesela ben diyemem ki işte misafir 02 Allah'ın velisidir. Cihat 20 Allah'ın velisidir. Sümeyye Allah'ın velisidir diye mutlak manada söyleyemem. Hatta mümin kelimesini bile bakın sahabeler sahabeler ne diyor? İnşallah müminim diyorlar. Çünkü iman aynı zamanda kalbi bir takım hasletleri de Aşağı ne yaptım Yani söylediğim şeylerden sonra günümüzdeki evliyaların kimler olduğunu mu saymamı bekliyorsun Sümeyye. Allah'ın veli kullarının kalp gözleri açıksa bunlar kalplerdeki her şeyi bilirler bilir mi? Allah Azze ve Celle kaybını kimseye açmayacağını bildirmiştir. Mesela biz kayba iman ederken şöyle deriz. Kaybı Allah bilir. Bu iman zeminidir. Kaybı Allah bilir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Demek de bu da tevhiddir. Tevhid olmayınca imanın Allah katında bir geçerliliği olmuyor. Nitekim Yusuf suresi 106. ayetinde Onlar Allah'a şirk koşmadan iman etmezlerdir. Yani müşriklerde de bir iman vardır ama şirk bulaştırılmış bir imandır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle onların imanlarını kabul etmemiştir. Mesela Mahmud Efendi'yi veli diyemez miyiz acaba? E, veli diyemesin. Ona Müslüman e, mümin demen de e, belki problem arz Çünkü e, sahih bir iman noktasında bir kimsenin e, sahih bir imanı olduğuna karar vermek bizim haddimize değil. Ama eğer İslam'ın şartlarını yerine getiriyorsa, mesela La ilahe illallah diyor e, ve bu La ilahe illallah sözüne nakız olan, mütenakız olan fiilleri işlemiyorsa biz ona Müslüman deriz. Şimdi e, ben size soru sorayım. E, tarihte iki tane e, şahsiyetten bahsedeceğim. Birisi Kezzap adını almıştır. Birisi Sıttık adını almıştır. Birbirine zıt iki kelime. Her ikisi de la ilahe diyor. Muhammedun Resulullah diyor. Namaz kılıyor. Ee, bunun sebebi nedir? Yani birisi Müselleme'tul Kezzap, diğeri Ebubekir Sıttık. Allah Ebubekir radıyallahu anh ondan razı olsun. Şimdi Müselleme'tul Kezzap La İlahe İllallah diyen Muhammedun Resulullah diyen namazda kılan birisi. Buna rağmen fakat ben de Allah'ın Resulüyüm dediği için ne oldu? La İlahe illallah sözünü nakzetmiş oldu ve Allah Resulü onun öldürülmesini emretti. Bu verdiğim misali anladınız değil mi? Yani bir kimse La İlahe illallah dese de namaz kılsa da e, bu kelimeyi tevhidi bozan bir takım şeyler işlediği zaman ne oluyor? La ilahe illallah kelime tevhidini bozduğu için binden çıkmış oluyor değil mi? Aynı şekilde şöyle bir örnek daha verelim. Bir kimse La ilahe illallah diyor. E, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet inkar ediyor. Buna hala Müslüman diyebilir miyiz? Dolayısıyla Az önce açıklamaya çalıştığım şey ben konuya dönüyorum tekrar La İlahe illallah kelimesini güzelce anlamamız gerekiyor. Mesela bir Mekke müşriklerine baktığımız zaman bu kimseler Allah'a iman eden namaz kılan zekat veren hayırlı bir takım ameller işleyen kimseler Siyer kitaplarında çok görmüşsünüzdür buna dair rivayetleri o konuya geleceğim inşallah onlar e, Allah'ı sevdiklerini de e, Bakara suresi 165. ayetinde e, geçtiği üzere açıklamıştık az önce. Allah'ı da seviyorlar. Fakat e, bir takım veliler edinerek, veliler tayin ederek Allah'ı sever gibi bunları da seviyorlardı. Mesela Zümer suresi 3. ayetinde beyan edildiği veçiyle e, bizler onlar Allah'tan başka veliler edinirler ve e, biz bunlara tapmıyoruz. Ancak Onlarla Allah'a yakınlık sağlamaya çalışıyoruz derler buyuruyor. Anladınız değil mi? Yani ayetin ifadesi bu. Yani e, sırf Allah'a yakınlık sağlamak için e, bunlar aracılığı ediniliyordu. Lat, Uzzam, Menat gibi zamanında salih bir hayat yaşamış kimseler. Mesela e, Buhari'de, Necim suresinin 19. ayetinin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet gelir. Efre aitumul Lat ve'l Uzza ayetinin tefsirinde Lat ve Uzza hacılara sevik dağıtan yani kurutulmuş ekmek ekmeklerin yağa bandırarak hacılara yiyecek dağıtan iki hayırsever insandır. Yine Bakara suresinde İnne's Safa ve'l Merve minşa-i'rillah ayetinin Tefsirinde Safa ve Merve Allah'ın nişanelerindendir, şiyarlarındandır ayetinin tefsirinde Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette Lat ve Uzla'nın kabirlerinin ziyaretgah edinilmiş olduğunu daha önceki dönemde ve bunlar arasında say yapmanın bir ibadet telakki edildiğini e, açıklıyor. Ve dolayısıyla e, İslam geldikten sonra insanlar da e, Safa ile Merve arasında yaptıkları say acaba daha önceki cahiliye dönemimizde yaptığımız bu koşuşturmalar gibi midir, aynı hükümde midir diye endişeye düşmeleri sebebiyle Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi insanın söz, düşünce, fiil olarak yaptığı her şey bir ibadettir. Bakın bu ifademe dikkat edin. Söz, fiil ve düşünce olarak Yaptığı her şey bir ibadettir biz dünyaya yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek için yaratılmışız Zariyat suresi 56. ayetinde görürsünüz bunu insanları ve cinleri yalnız bana kolluk etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle şimdi bu vecihten baktığımız zaman e, madem bizim her konuşmamız her düşüncemiz Azalarımızdan dökülen her fiil bir ibadetse ve biz bunları yalnız Allah Azze ve Celle'ye has kılacaksak ki bu La İlahe illallah sözünün gereği olan bir şeydir. Ve Allah Azze ve Celle'nin katında amellerin, ibadetlerin makbul olması için iki şartın bulunduğunu düşünürsek bu iki şart. Ee, yalnızca Allah'a has kılınması yani Allah'ın rızasının gözetilerek yapılması. ikinci şartı da Allah'ın gönderdiği peygamberin beyanları doğrultusunda yani sünnete uygun yapılmasıdır. Eğer bir kimse çok ihlaslı bir namaz kılar fakat peygamberin sünneti üzere değil de e, kafasına göre bir namaz şekilleriyle Allah Azze ve Celle ibadet etmeye kalkarsa mesela e, bu Allah indinde e, makbul değildir. Yine aynı şekilde bir kimse dört dörtlük sünnete uygun şekil olarak uygun bir namaz kılar. Fakat bu amelinde riya karıştırırsa yine Allah katında makbul olmaz. Dolayısıyla bizim her fiilimizin ibadet olduğunu düşünürsek bizim her fiilimizde Allah Resulü'nün Allah ve Resulü'nün açıklamalarına göre o fiilleri yerine getirmemiz lazım. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kişinin Cinsel ilişkiden dahi sevap kazanacağını, ecir alacağını beyan ediyor. Hadisi hatırlarsınız Müslim'de. Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü diye soruyorlar. Eğer şehri, şehevi ihtiyacını haram bir yoldan giderse günah kazanmıyor mu diye e, sorunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlar da evet diyorlar. Bu da aynı onun gibidir buyuruyor. bir saniye. Bir kişi Evliya'yı seviyorsa ona olan sevgisi bir kadına olan sevgisi gibi değil. Allah dostu olduğu için Allah rızası için sevgilidir. Evet. Bu izahınız doğru. Yani biz bir kimseyi ancak Allah'ın dostu olduğunu düşündüğümüz için severiz değil mi? İşte mesele burada. Bakın. Mesela Veli hadisi olarak Buhari'de geçen meşhur olan bir hadis vardır. Allah'ın dostuna Düşmanlık edene, yani benim dostuma düşmanlık edene e, ben harbi ilan ederim diyor Allah Azze ve Celle kutsi hadiste. Ve bakın tarifi nasıl geliyor. Bir kul kendisine farz kıldıklarımı yerine getirdiği gibi, getirdiği gibi başka bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz diyor. Daha sonra nafileleri işleyerek yakınını artırır diyor. Şimdi burada e, bu hadisin ikinci cümlesine dikkat edelim. Kendisine farz kıldığım şeyleri... Yerine getirmekle yakınlaştığı gibi başka bir şeyle yakınlaşamaz Allah'a. Şimdi tevhid farzların en birincisidir. Yani Allah Azze ve Celle'yi birlemek. Onun için Mahmud Efendi Allah sevgisi olmazsa nedeniyle onu sevemez miyim? İşte bak Allah'ın dostu, Allah dostluğunu tarif ederken şuna dikkat etmemiz lazım. Bu kimsenin Allah dostu olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Bir kere Mahmud Efendi dediğiniz şahıs e, kabirlere aynı Mekke müşrikleri gibi tapan, e, Allah ile arada aracı olduğunu iddia eden, böyle birisi şirki yaygınlaştıran, e, yani aynı Mahmud Efendi'den bahsediyoruz galiba İstanbul'daki Mahmud Usta oldu değil mi? maneviyatı işte maneviyatında ne gördüyse Sümeyye kalbini yarmış bakmış ben bilmiyorum ben yarıp bakamadığım için e, ben o kadar kesin konuşamıyorum. Sümeyye biliyor galiba. Yani siz de biliyorsunuz maneviyatını. Ben kimsenin kalbini yarmadığım için bilemiyorum. E, fakat zahir olan amellerinden eserlerindeki e, bir takım yanlışlıklardan dolayı ben onun Allah'ın dostu olmadığını, belki de düşman olduğunu düşünüyorum. Ortaya koyduğu ameller sebebiyle. Mesela e, kitabında diyor ki e, sizden biriniz dünya işlerinde sıkıştığı zaman kabir ehlinden yardım istesin. Allah aşkına hiç mi Fatiha suresinin anlamına bakmadık? İyyâkena'budu ve in diyoruz. Her, her namazda, her namazın her rekatında ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Kabir ehlinden yardım istemek. Kabir ehlinden yardım istemek Mekke müşriklerinin düştüğü bir hata değil mi kardeşler? ayeti tahrif etmeyelim müştak kelimesi geçmez Kur'an-ı Kerim'de Allah onları sever onlar da Allah'ı sever hub kelimesi geçer hub başka bir şeydir aşk başka bir şeydir yani müştak dediğiniz şey aşk kökünden türer aşk ise bir eksikliktir Allah Azze ve Celle'ye asla nispet edilemez aşk bir çeşit cünundur buyrulur hadiste ama sevgi yani hub muhabbet bu manada söylerseniz orada tamam Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever diye. O zaman Allah dost olarak gördüğünüz biri var mı? Tabi biz e, hüsnü zan ettiğimiz kimseler var. E, beş vakit namazını kılan, sahih bir iman ile iman eden, peygamberin ve ashabın iman ettiği gibi iman eden e, herkes Allah'ın dostu olarak kabul ederiz. Yani ben isim verdiğim zaman bu yalnızca benim yorumum olur. Bu kimseyi bağlamaz. Bu önemli değil. Yani önemli olan sadece tevhid meselesini izah etmek. Yani Mahmud Efendi az önce söyledim. İsimler üzerinde takılmanın anlamı yok. Yani isimlerle bizim işimiz yok. Allah Mahmud Efendi'yi de ıslah eylesin. Ben sadece onda tevhide mütenakız gördüğüm hususları söylüyorum. Mesela Allah Azze ve Celle'den başkasından yardım istemekten bahsediyoruz. Bu önemli bir konu. Yani alimler e, tebliğde birer vesiledir. Biz onlardan ilim öğreniriz. E, onlara e, gerektiği gibi saygı gösteririz. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki büyüklerimize saygı Küçüklerimize sevgi göstermeyen ve alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir buyuruyor. Ama alimin hakkını tanımak demek onları asla hata etmeyen peygamberler gibi görmek demek değildir. Evet kimsenin kalbini açıp bakmadık. Benim söylediğimin hala arkasındayım bak. Kimsenin kalbini açıp bakmadık. Biz zahir olan amellerine bakıyoruz. Biz kendilerinden... Zahir olan ortaya koydukları amellerine, eserlerinde yazdıklarına bakıyoruz. Mesela e, keşke Mahmud Efendi dediğiniz şahıs e, bu bahsettiğim arızaları e, ortaya dökmeseydi, hüsnü zanımızda devam etseydik, keşke kabir yardım isteyin demeseydi, keşke e, velilerin, velilerin e, maneviyatından yardım isteyin demeseydi. Keşke demeseydi. Biz kimsenin şirkete düşmesinden elbette razı olmayız. Hata yapmasından razı olmayız. Burada önemli bir mesele var. Yani e, tasavvuf ekolü mesela bakın tasavvufun temelinde şeyhe teslimiyet vardır. Şeyhe öyle bir teslimiyet vardır ki eee elindeki Meyit gibi ...mürşidin elinde mürid olacaksın. Yani kalben dahi itiraz etsen... E, ...ebediyen iflah olmazsın... ...ibarilerini çok gördüm ben... ...tasavvuf kitaplarında. Şimdi... ...şu hadiseyi düşünün. Hudeybi'ye barış anlaşması imzalanıyor. Ömer bin Hattab... ...radiyallahu an, ...Allah Resulüne geliyor diyor ki... ...Ey Allah'ın Resulü... ...biz hak tarafı onlar batıl tarafı değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bir itirazda bulunuyor bak. Daha sonra bununla da yetinmiyor. Ebu Bekir Radiyallahu Anh'a geliyor. Ey Ebu Bekir bu Allah'ın Resulü değil mi? Biz hak tarafı onlar batıl tarafı değil mi? Neden onlara bu kadar taviz veriyoruz diyor. Bakın burada e, haksız da olsa Ömer Radiyallahu Anh'ın bir itirazı var. Şimdi herhangi bir kimse diyebilir mi? Ömer Radiyallahu Anh artık iflah olmaz. O Allah'ın Resulü'ne eee itiraz etmiştir. Herhangi bir bunu söyleyebilen kimse var mıdır? Ömer radıyallahu an şayet Peygamber aleyhissalatü vesselam e, peygamber olarak e, gönderilmeseydi o gönderilirdi. Veyahut e, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu buyurulan bir zat. Bakın. Ama tasavvufta derler ki müşridine kalben dahi itiraz eden ebediyen iflah olmaz. Bakın bunlar önemli şeyler. Mesela ee, İsmail Ankaravi Minhajul Fukara kitabında der ki: Şayet şeyhinde içki içerken dahi görsen onu, şarap içerken dahi görsen onu tevil edeceksin. Kesinlikle kötüye yorumlamayacaksın. Allah onu onun ağzına e, götürürken şerbete çevirmiştir diye itikad edeceksin der. Bunu kabul edebiliyor musunuz? Peygamber Aleyhissalatu vesselam böyle mi öğretmişti ashabına? Yoldan geçerken mesela Yanında sevde validemiz var. İki tane ashabtan geçiyorlar oradan. Allah onlardan razı olsun. Ey falan ve filan diyor Allah Resulü. Dikkat edin diyor. Bu benim yandaki hanımım sevdedir. Ey Allah'ın Resulü senden şüphe edecek değiliz ya diyorlar. Öyle de olsa şeytan her insanın damarlarında dolaşır buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani şüpheye mahal bırakacak bir şey... E, Şaibeli bir şey bırakmamıştır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tabi ki yani e, bunu sufiler de söyler. Hatta öyle komik durumlara düşerler ki mesela e, Mehmet Zahid Kotku e, Ehli Sünnet İtikadı kitabında e, der ki Kim bir kimsenin kaybı bildiğini iddia ederse o kafirdir der. Aynı kitabın mukaddimesinde Esat Coşan herhalde kitabı okumadan yazmış mukaddimesini. Şeyhimiz Muhammed Zahid Kotko öyle bir zattı ki daha gelenler kapıdayken onların kalplerinden geçenleri bilirdi der. Şimdi kitabın içeriğine göre mukaddimesini yazan e, ciddi bir tehlikede. Hallacı Mansur için bir yorumunuz var mı? Hallacı Mansur e, aslen İranlıdır. E, Hindistan'a gidip büyü öğrenmiştir. Bir takım göz bağcılıklarıyla e, insanları kendisine teveccüh ettirmiş. Ondan sonra vahdedi vücut pisliklerini e, insanlara aşılamıştır. Yani vahdedi vücut dediğimiz e, küfür itikadı her şey Allah'tır. Kainatta hiçbir şey yoktur. Allah'tan başka bir şey yoktur e, şeklindeki itikattır. E, Kur'an ayetlerine ve hadislere ters sahabelerin hiçbir zaman haberdar olmadığı iğrenç bir itikattır hatta tuvaletteki pisliğin bile e, haşa Allah olduğuna inanmaktır vahdedi vücut halbuki Allah azze ve celle her şeyin yaratılmış olduğunu e, beyan ediyor kitabında yaratılmıştır yaratılmış olan şeyler vardır mevcuttur vahdedi vücut ise bunu e, kabul etmemeyi öngörür mesela hallacı mansur e, tavasin isimli kitabında e, ibadet eden de benim, kendisine ibadet edilen de benim tarzında ifadeler kullanmıştır. Muhyiddin-i Arabi, e, Vahded-i Vücut inancını biraz daha şerh etmiştir. Fütuhat-ı kitabında ve füsus Hikem kitabında e, pek çok e, İslam'a taban tabanazıt ifadeler kullanmıştır. Mesela Allah Azze ve Celle'nin e, müşrik dediği Mekkelilere onlar halis muahitler idi, yani tevhideliydiler. Çünkü e, onların şirk olmasının şirk koşmasının sebebi e, sadece putlara Allah demeleriydi. Halbuki her şeye Allah deselerdi e, şirk koşmuş olmayacaklardı diye e, İslam dışı bir yorum getirmiştir. Yine sabiler cezbeye gelmiş mi? Cezbe ne demek? kendinden geçmeyi zikir halinde cezbe konusunda ben e, İmam Şatıbi'nin El İhtisam kitabını Türkçe tercüme edilmiştir bu e, bir de Hayatü Sahabe kitabını e, tavsiye ediyorum Hayatü Sahabe kitabında da e, bu konuyla ilgili rivayetler var e, sahabeler mesela İbnü Zübeyr Zübeyir anh babasına geliyor ey babacığım diyor işte Allah'ı zikreden, Kur'an okuyan ve kendilerinden geçen bir kavim gördüm diyor. Ne kadar hayırlı insanlardı bunlar diyor. Babası da diyor ki ey yavrucuğum diyor. Ne Allah Resulü'nde ne Ebu Bekir'de ne Ömer'de böyle bir şey olmadı. Onlar bunlardan e, onlar bunlardan hayırlı mı? Onlarda olmayan şey ancak bidatçilerde görülür. Yine e, Enes bin Malik radiyallahu anh'den Katade'den gelen rivayetlerde ee, bunlar ancak haricilerin alametleridir diye zikredilir. Yani e, müminlerin vasfı ise Enfal suresinin ikinci ayetinde anlatıldığı gibidir. Yani o müminler ki kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri ürperir ve imanları artar. Yani müminlerin vasfı bu. Tevhidi biraz açar mısınız? Evet. Uluhiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidini açar mısınız? Şimdi tevhid konusu e, konunun başında rububiyet hususundan bahsettik. Yani Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin tabi ben yaşadım o anı. Yani sufilerin cezbe dedikleri şeyi de çok yaşadım ben. Eğer onu soruyorsanız ben 7 sene rıfayı idim. Tasavvuf geçmişim 12 seneye kadar e, sürer yani. Hatta Abdülkadir Geylani'den Allah rahmet eylesin şöyle bir kıssa anlatılır. Bunun dergahına Abdülkadir Geylani'nin dergahına kendinden geçmiş kendini yerden yere atan sürekli dönen sema eden birisi gelir. Herkes Aa ne kadar güzel bir zat ne kadar mübarek bir zat diye hüsnü teveccüh gösterirken Abdülkadir gelen der ki bunu bir dergaha bağlayın bakalım buna üç gün helal lokma yedirin der. Üç gün helal lokma yedirirler. Üç günden sonra o hallerden hiçbirisi kalmaz. Sizce bu ne demek? Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidi. Tevhid üç parça. Rububiyet tevhidi Allah'ın yaratıcı, rızık verici, öldüren, dirilten ve kainat üzerinde hakim, hüküm veren olması sıfatlarında... Hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktır. Rububiyet tevhidi bu. Uluhiyet tevhidi Allah Azze ve Celle'yi sevgide, korkuda, saygıda, ibadette birlemektir. İsim sıfat tevhidi Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında hangi sıfatlarını e, ispat ediyorsa onları öylece kabul etmek ve kendisinden hangi sıfatları tenzih ediyorsa öylece tenzih etmek. Bu konularda bizim rehberimiz sahabelerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan yalnız biri kurtuluş üzere olacaktır buyuruyor. Bu kurtuluş üzere olanlar yani ateşten kurtulanlar bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yola olanlardır buyuruyor. Yine Bakara Suresinin 137. ayetinde Allah Hazri ve Celle eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet buğurlar buyuruyor. Yani sahabelerin iman ettiği gibi iman edersek hidayet üzere olacağımız e, garanti altına alınıyor. Evet ben elhamdülillah Müslüman oldum. Tasavvuftan tövbe ettim. Allah kurtardı beni o pislikten. Sahabede vahdeli vücut var mıdır? Bunun imkanı yok. E, Hicri 3. asırda e, Hallacı Mansur ile başlayan bir e, İslam dışı bir itikattir vahdeli vücut fikri. Mezhebimiz var tabi ki. Mezhebimiz sah sahabelerin mezhebidir. E, bizim imamlarımız Ebu Hanife'dir, İmam Malik'tir, Ahmet bin Hanbel'dir, İmam Şafi'dir. Onların hepsi bizim mezhebimizin imamlarıdır ümmetin bütün alimleri bizim alimimizdir. Biz bir tanesini e, Rab edinir gibi o ne söylediyse e, onu kabul etmeyiz. Bilakis ilim, e, Allah ve Resulü'nden gelen ilim, hangi alim vasıtasıyla gelmişse biz onu alırız. Tabi ki hepsi bizim imamlarımızdır. Hatta bu dört imam dışında İmam Evzayi, Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, İbn-i daha pek çok e, imamlarımız vardır biziz, bizim. Biz sadece e, bir imama hasretmeyiz dinimizi. Tasavvuf söylediğimiz gibi ama dediklerinizle bu mezhep çakışıyor. Ne açıdan çakışıyor? Bir örnek verebilir misiniz? He, bir tane olursa ee, siz cevap verin bakalım. Allah Resulü'nün mezhebinde misiniz? Ee, yoksa bir başkasının mezhebinde misiniz? Mezhep bir tanesi ise. Biz alimlerimizin hakkını tanırız. Vambulut kardeş. Herkesin başvurması gereken e, kaynak Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İmam Ebu Hanife'nin de başvurmak zorunda olduğu kaynak odur. İmam Şafi'nin de başvurmak zorunda olduğu kaynak odur. Ebu Yusuf kardeş, e, TB 31. ayetinin e, mealini de kopyalayın isterseniz. Hatta o, o ayeti tefsir eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini de mümkünse kopyalayın mezhep bir yol değildir, tarikat yoldur. Şimdi e, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki herhangi bir hususta çekişmeye düşerseniz, anlaşmazlığa düşerseniz, hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün buyuruyor. Allah'a döndürmek, Allah'ın kitabına, Resulüne döndürmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine döndürmek demek. Yani bizim ihtilafları, anlaşmazlıkları gidermek için yegane yolumuz bunlar. Doğru mu? Burada anlaştık mı? İtirazı olan var mı bu konuda? Yani Allah Azze ve Celle e, böyle bir yol beyan etmiş. Bazıları diyor ki işte biz e, hadislerden, ayetlerden e, anlayamayız. Allah Azze ve Celle kullarını bilmiyor mu? Allah Azze ve Celle kullarını bilmiyor mu? Allah gönderdiği kitabıyla, e, Resulünün sünnetiyle insanların sapıtacağını bilmiyor mu? Haşa! Böyle bir şey söylenebilir mi? Ama söyledikleriniz hep peygamberden sonra gelmiş Allah dostlarının kitaplarına dayandırıyorsunuz. Neyi? Mesela Az önce e, konu gelmişti. Biz bu imamların kitap ve sünnete e, muhalif düştükleri yerde hala o imamların görüşlerini almayız kardeş. O imamlardan sadece bize naklettikleri kitap ve sünnet ilmini alırız. Onların yorumunu almayız. Onların yorumları kendilerine kalır. Kendilerini bağlar. Ama kitap ve sünneti nakletmişlerdir bize. Kitap ve sünneti nakleden bütün alimler bizim alimlerimizdir. Biz onları e, tebliğde bir vasıta olarak görürüz. Ama ibadette bir vasıta olarak görmeyiz. Onları hatasız seviyesine çıkarmayız. Hatadan korunmuş olan e, sadece Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Elbette nakil ilmi. Nakil ama neyi nakil bakın. Az önce ne dedik? Herhangi bir hususta çekişmeye düşerseniz, ihtilafa düşerseniz hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Şimdi kitap ve sünnet gibi vahiyin iki kolu. Yani kitap da vahiy, sünnet de vahiy. Allah'ın korumasındadır bu. Peygamber aleyhisselatü vesselam sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum, iki kol bırakıyorum buyuruyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetimdir. Bu ikisi havzı ı Kevser'e kadar birbirinden ayrılmadan gelecektir buyuruyor. Biz bunlara sarıldığımız zaman, bir insana inanırken ya inanırsın ya inanmazsın. Ee, siz e, hala felsefe yapıyorsunuz bakın. Bir insana inanırken ya inanırsın ya inanmaz. Biz ne diyoruz? Biz onların fehmini kendilerine bırakıyoruz. Anlayışlarını kendine bırakıyoruz. Ama menheçlerini alıyoruz. Onların Allah ve Resulü'nden naklettiklerini alıyoruz. Bu ayet ve hadislere şahsi bir takım yorum yaptılarsa bu yorumları kendilerini bağlar. Kitap ve sünnete uygunsa biz o yorumu da kabul ederiz. Ama kitap ve sünnete uygun değilse bu hiç kimseden kabul edilmez. Bu ayetininde Adi bin Hatem yanındaydı. Allah razı olsun Ebu Yusuf Az önce hadislerin doğru olduğunu nasıl anlayacağımızı anlatmıştık. Hadislerin doğruluğu He, Şimdi bakın burada şöyle bir mesele giriyor devreye. Müseylemetül Kezzap diye birisi çıkıyor. Bu zat la ilahe illallah diyor. Muhammed'in Resulullah diyor. Namaz kılıyor. Bir takım hayırlar işliyor. Ama ben aynı zamanda Allah'ın resulüm, resulüyüm diyor. Allah resulü neden öldürülmesini emretti onun? Kötü örnek san kabul edilmez. <gülüyor> İnşallah yazdıklarınızı Düşünerek yazıyorsunuzdur OneBlood kardeşim. Hislerinizle mi yazıyorsunuz yoksa ee, Bilmiyorum. Bakın. Hataya düşmeyin. Hak. Hak. Kişilerle tanınmaz. Bilakis kişiler Hakk'a göre tanınır. Yani sen önce Hakk'ı tanı, hakka, Hakk'ın ehlini de tanırsın. Ama sen önce ehlini tanımaya kalkıp Hakk'ı bulmaya çalışırsan asla Hakk'ı bulamazsın. Ya benim hatada olduğunu söylüyorsunuz ya siz hatadaysanız. Şimdi aramızdaki ölçüyü koyduk. Bir itirazınız var mı dedim, ses çıkmadı. Herhangi bir ihtilaf durumunda hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün buyuruyor ayet. Doğru mu? Evet, tasavvufta bu fırkalardan birisidir. Şimdi koskoca Ebu Hanife'yi bir şeyler denilince insanlar şaşırıyor semendir. Tabii ki Ebu Hanife gibi bir alime öyle önüne gelen insan tutup da bir şeyler söylerse tabii ki şaşırılır. Ama Ebu Hanife o kadar büyük alim olmasına rağmen çok hürmet ettiğimiz, çok sevdiğimiz bir alim olmasına rağmen ondan da hatalar sadır olmuştur. Bunu da kimse inkar edemez. Biz onun isabet ettiği yerlerde e, görüşlerini alırız. Hata ettiği yerlerde almayız. Kitap ve sünnete muhalefet ettiği yerde al, almayız. Yani burada bir e, anlaşılmayacak bir şey yok herhalde. Birisi kurtuluş erecek diyor. Evet. Bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda olanlar buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Şimdi buyurun bir anlaşma yapalım. Eee Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının inanmadığı sapıklık olarak gördüğü ne varsa reddetmeye razı mıyız? Ben razıyım bak. Mezhepsilik tamamen yani yok kabul etmek. Onu kabul edemiyorum. Şimdi mezhepler konusunda e, yanlış olan şey şu Sümeyye kardeş. Herhangi bir kimsenin e, bakın e, bir Ebu Bekir radıyallahu anh dindir diyebilir misin? Sahabe zamanında mezhep olabilirdi ama yoktu. Peygamber var zaten. Peygamberin vefatından sonra sahabeler e, kime müracaat ediyordu Van Bulut kardeşim söyler misin? Peygamber vefatla etmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra bir sürü sahabe hayattaydı. O zaman kime müracaat ediyorlardı? Neden mezhep oluşmadı? Neden sadece Ebu Bekir mezhebi diye bir mezhep oluşmadı? En üstün Ebu Bekir Radyaland değil miydi ondan sonra? Her bir sahabe kendi bildiğini nakletmiştir. Ve bilmeyen sahabeler bilenlerden öğrenmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın meclisinde birisi bir mesele soruyor. Ben bu konuda bir şey bilmiyorum diyor. İşlerinden bir sahabe çıkıp ben e, bu konuda Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu duydum diyor. Ve ona göre hüküm veriyordu Ebu Bekir radıyallahu anh. Yani sadece bir kimsenin görüşlerine odaklanmamışlardır sahabeler. O yüzden mezhep çıkmamıştır onların döneminde. Sahabelerden e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bir sürü mesele çıktı. Bu yüzden aralarında savaşlar olmuştur. Mesela bakın Ömer radıyallahu anh diyor ki e, Keşke diyor Allah Resulü hayattayken e, şu üç meseleyi halletseydim, sorsaydım da diyor e, sahabeler arasında itilaf olmasaydı diyor. Kelale, Ceddin mirası gibi konuları sayıyorumdan ondan sonra Ömer radıyallahu anh. Yani sahabe döneminde de bir kısım fıkhı ihtilafları oldu. İhtilafların giderilmesinde imamların rolü yok. Bakın ben size tasavvufçu bir örnek vereyim. İmam Şarani duymuşsunuzdur. E, mizan Kübra kitabında. Kendisi e, Şazeli şeyhidir. Ee, mizan Mizanül Kübra kitabında diyor ki Buhari ve Müslim diyor ümmetin sıhhati üzerinde ittifak ettikleri iki hadis kitabıdır diyor. Dolayısıyla diyor Buhari ve Müslim'de e, hadisi gören bir kimse mezhebine muhalif bile olsa diyor hadisle amel etmek zorundadır diyor. Çünkü diyor hadislerin tedvin edilmesi e, derlenip toparlanması bu imamların mezheb imamlarının vefatından sonra e, ortaya çıkmıştır diyor. Yani öyle hadisler var ki Ebu Hanife'nin eline belki sahih bir isnatla ulaşmamıştır. Bu yüzden Ebu Hanife Allah ona rahmet eylesin mazurdur. Ama ondan sonra bizler mazur olamayız. Mesela bakın Ebu Hanife Rahimeullah demiştir ki velisiz nikah caizdir demiştir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir bakire kız velisinin izni olmadan nikahlanırsa nikahı batıldır nikahı batıldır, nikahı batıldır buyuruyor. Bu hadise rağmen hala Hanefi mezhebini e, taklit etmeye devam edebilir miyiz? Mesela burada ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı şekilde Ebu Hanife Rahimeullah e, hamr Yalnızca üzümden elde edilen sarhoş edici e, içkidir. Dolayısıyla üzüm dışında başka bir şeyden elde edilen sarhoşluk verici şeyleri sarhoş etmeyecek kadar içmekte sakınca yoktur diye fetva vermiştir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın sahih hadisinde sabittir ki sarhoşluk veren her şey hamrdır ve sarhoşluk veren her şeyin Azı da çoğu da haramdır buyurmuştur. Bu hadis kendisine sahip bir yolla ulaşmadığından... Ebu Hanife Rahimallah bu hadise muhalif bir hüküm vermiştir hayatı döneminde. Ama artık bize bu hadis ulaşmış. Artık hadise uymak zorundayız. Mesela bundan ibaret. Eğer Sümeyye sen bunu yazıyorsan... Bu nerede yazıyor pardon diye... O zaman senin Hanefi'yim demeye bile hakkın yok. Çünkü sen Hanefi mezhebini bile bilmiyorsun. Kendi mezhebini araştırmıyorsun. Ondan sonra bu nerede yazıyor diyorsun. Yani vaka vaka bu yani. Sadece sen değil e, genel olarak biz de öyleydik. Hanefi'yim ama e, Hanefi'nin kaynak kitaplarından ne Nebedayü Sanayi okumuşum. Ne El Hidaye'yi okumuşum, ne Nasbırraye gibi Cevher-ül Naki gibi kitapları okumuşum. Ama ne Hanefi'yim, He, annemden babamdan gördüğüm o. Ben Müslümanım derken İslam'ın şartlarını biliyordum. Beni Müslüman yapacak şeyleri biliyordum. Ve bunu herkes bilmek zorundadır. Delile tabi olmamız lazım yani. mezhep inceliktir ama bildiğiniz halde tasavvufa girip yanlış yaptığını söyledin. Nasıl bir şey? Yani ne demek istediniz? Ha, bildiğiniz halde tasavvufa girip... E, şimdi e, bizim e, yaşadığımız kültürde yaşadığımız ülke ortamında e, tasavvuflar din iç içe kabul edilmiştir. Çünkü e, din Allah'tan gelen din olarak değildi. De, anadan babadan gelen din olarak kabullenilmiştir. Bir gelenek ürünüdür yani. Ve bu gelenek Osmanlı'dan beri tasavvufla iç içedir. Her şeyi bilmiyoruz. Doğru. Ben bugün Müslümanım diyorum. Ve İslam'ın şartlarını, keşi Müslüman yapan şeyleri biliyorum ve bugün burada bunu anlatıyorum. Dikkatinizi çeker. Anlattığım şeyler. Ama sen Hanefiyim diyorsan en azından bir Hanefi kaynağını El hidaya gibi bir kaynağı okumuş olman lazım. Ben o zamanlar için bakın ee, ne dedim? Tasavvuftan ben Müslüman oldum elhamdülillah Allah beni tasavvuftan kurtardı dedim. Ben Hanefi'yken ben Hanefi'yken yani Hanefi taklitçisiyken dahi el okurdum. Gurer ve Durer'i okurdum. İmam Serasi'nin kitaplarını okurdum bakın. Fetevay-i Hindiye'yi, İbni Abidin'i, Reddül Muhtar'ı baştan sona ben hocalarda okudum. Hanefi iken ben bunları yaptım yani. Meseleleri müşahhaslaştırmanın hiç gereği yok bence. Eee... Hanefiyim diyen bir kimsenin... E, ...neye dayanarak Hanefi'sin? Hanefi mezhebinden bildiğin nedir? E, ben Müslümanım diyorum bakın. E, elbette hata insanların... ...ayrılmaz bir parçasıdır. Her beşer hata eder. Ya bak misafir abi e, bir şey yazıyor ya. Evet e, bu konuşma e, artık müşahhaslaşmaya başladı gibi. Yani e, itirazlar e, ciddi gelmiyor bana biraz savunmacı e, avukatlık hissiyle yapılan itirazlar olmaya başladı e, meseleler çok yani e, her konu bir günde anlaşılacak diye bir şey yok Bakın Ebu Hanife'ye Allah rahmet eylesin. Ebu Hanife'nin öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer, Hasen Bin Ziyad pek çok konuda muhalefet etmişlerdir. Neden muhalefet etmişler? Hiç araştırdınız mı? Kendi talebeleri muhalefet etmiş. halde geceler ee, ben evet Allah razı olsun teşekkür ederim ben ee, dinlediğiniz için her ne kadar itiraz da etseniz e, bunlar zaten beklenen itirazlar ee, Allah razı olsun konuşmama da e, izin verdiniz ben teşekkür ediyorum ve müsaade istiyorum. Selamlar Eylül.